Bismillahirrahmanirrahim. Kırk dokuzuncu süre ele Bu sürede müminlere bazı kırk Allah'ın ve Rasul'ünün önüne geçmeyin. Allah'tan korkun. Süfersiz Allah eşitendir, bilmendir. Ayette belirtelen önüne geçmeyin hususu, söylenen söz, yapılan iş ve çıkarlan hükmurlerde Hazreti ve ederler. Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağladığınız gibi peygambere de yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda yüksek sesle yasaklanmıştır. Bundan bahsettir Hazreti Peygamber'in huzurunda münasebesizce bağırıp çağırmayı ve sesi yükseltmeyi önlemektir. Sahabiden sabit din kıyısın durumu ayetin anlamından açıklık getirilmektedir şöyle ki. Bu da ayet ince yüksek sesi olduğundan Hz. Peygamber'in huzurunda konuşursa, ameliyonun boşa gideceği endişesi ile huzur-u risalete gitmemeye başlamıştı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu çağırtarak teselli etmiş, ona hayır haberi ve cennet müldesi vermiştir. Allah'ın elçesinin huzurunda seslerini kısallar, şüphesiz Allah'ın kalplerini takvah ile imtihan ettiği kimselerdir. Onlara mağfiyet ve büyük bir mükafat vardır. Resul, sana odaların arka tarafından bağıranların çoğu aklı kimselerdir. Mübâyet edildiğine göre bu yerine Hesim ile akrabi, habis temin oğullarından yetmiş kişiler birlikte heyet olarak öğle vakti Allah'ın evsisine gelmişlerdi. Resulullah sallallahu Yo yeah. فوق من الله غيره و الله bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra da yaptığınızda pişman olursunuz. Rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Velid bin Mühubbe'yi Deni Ustalık Kaminesine zekat mevru olarak göndermişti. Velid bunlarla arasında ödülen varım bir husumetten dolayı korkuya kapılmış, yoldan dönmüş. Üstelik de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek onların irttaliyle zekat vermediklerden duyulmuştu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber onlara öfkelenmiş. Savaşmayı bile tasarlamış. Aynı zamanda Halid bin Melide'e durumu incelemek üzere göndermişti. Halid incelemeleri sonunda Ben-i ezan o namaz kıldıklarını ve zekatlarını da teslim ettiklerini Hazreti Peygamber'e bildirmiştir. Ayetin yüzün sebebi bu olay olduğu değişik duayetlerde de yer almıştır. her bilin ki içinde Allah'ın elçisi vardır. Şayet O, birçok işlerde size uysaydı. Sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize sindirmiştir. Kıflı, fıskı ve isyanı da size çirkin işte İşte doğru yolda olanlar bunlardır. Bu Allah'tan bir lütuf velildir Allah alimdir hakimdir na uh -huh. vurur birbirleriyle vursulursa aralarını düzeltir. Şayet biri ötekine saldırırsa Allah'ın buyruğunu dönünceye kadar saldırgan tarafla savaşır. Eğer dönerse artık aralarındaki adaleti düzeltir ve her işte adalete davranır. Kibesidken Allah Celle Celaluhu adi daur onları ancak kardeştiler. Öyleyse kardeşlerimin arasını dødeltin. Ve Allah da korku ki esirkenesiniz. Ey müminler Bir topluluk, diğer bir topluluğu almasın. Belki de onlar kendilerinden daha iyidirler Kadınlar da kadınları almasınlar. Belki onların kendilerinden daha iyiydirler. Kendi kendilerini ayırlamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fansa. ereklerin ve kadınların birbirleriyle alay etmeleri, birbirlerini ayıplama olmaları ve kötü lakap takmaları istemekte bunları yapmanın yoldan çıkma anlamına gelen faziletli olduğunu hatırlatmaktadır. Ya بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ولا, وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ واتقوا الله إن الله تواب رحيم <تصفيق> Uh huh? Kişe tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul ederdir. Çok etkileyendir. Zannı kaçınmamız, kusur ağrı ayıpları deş ve kıymet etmemesi istenmiştir. Çekiştirilen kimsede anlatan kusur bulunsa bile bunun anlatılmasının cahil olmadığı Hazreti Peygamber tarafından da açıklanmıştır. Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir güçten yarattık. Ve bildiğinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kavimlere ayırdım. Muhakkak ki Allah yolunda en değerli olanınız ondan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir. Ve her şeyden haberdardır. Hazır adım ve havadım, Yemizde çeşitli renk ve dilde küçüklük büyüklüğü topluluklar oluşturmuşlardır. Küçükten büyüye, kabineden milletlere varıncaya kadar farklılığını gösteren bu oluşumun temel sebebi kitlelerin birbirlerini tanıyıp anlaşmak ve kaynaşmak olduğu anlaşılmaktadır. Yani soy, sopla övülmek yerine birleşip bütünleşmek öndürülmüştür. Bedeviler inandır edilir. De ki, siz iman etmediniz. Ama boyun eğilir değil. Her iman kalplerinde yerleşmedi. Eğer Allah'a ve ederseniz Allah işleminden hiçbir şey eksiltmez. Çünkü Allah çok başına çok ezirleyen. İnnemel <gülüyor>